Buday Derneği tarafından yürütülen ekolojik çiftliklerde tarım turizmi ve gönüllü bilgi tecrübe takası diğer bir adıyla Tatuta projesi yaklaşık 15 yıldır devam ediyor. Tatuta'nın amacı Türkiye'deki ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelere mali, gönüllü, iş gücü ve bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı hem desteklemek hem de sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu tabii durumun üretici tarafı bir de. Türetici tarafı var. Yani beş yıldızlı otellerde tatil yapan tamamen tüketime dayalı tatil anlayışını değiştirmek ve aslında türeterek ve kazandırarak da tatil yapılabileceğini Anlatan bir proje Şimdi biz bugün Tatuto projesinin gönüllü kısmıyla ilgileniyoruz Daha önce üreticilerle konuşmuştuk ama Bizim bugün yanımızda bizimle deneyim, deneyimlerini paylaşacak Baya bir çiftlikte dolaşmış Sevgili Ceyda Akınç var Hoş geldin Ceyda programınıza Merhaba hoş bulduk ee, şimdi Ceyda ile ilgili önce bir kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü Ceyda İstanbul'da çok kurumsal bir firmada e, beyaz yakalı olarak çalışıyor. <gülüyor> Ve 10 yıldır. Evet, Tatuta'yla e, yolculuğun ne zaman başladı? 2 <gülüyor> yıl önce diyebilirim aslında. Peki nasıl karar verdin ekolojik tatil yapmaya? Yani muhtemelen bundan önceki tatillerin evet, evet, değil Evet, evet aynen. Yani geçmişimde e, ailemizde turizmi çok olduğu için tatil köylerinde büyümüş bir çocuğum aslında. <gülüyor> Ya şöyle ben bir gün kalkıp sabah hani ekolojik çiftliklere gitmeliyim diye başlamadım. Bu bir süreç oldu benim için. Yani nasıl başka türlüsü nasıl mümkün olabilir? İşte sürüden ayrılanlar ne yapıyor? Başkası nasıl farklı olabiliriz? Farklı başka bir şeyler yapmalıyız. Bu beni tatmin etmiyor diye bir takım araştırmalar yaptım birkaç makaleler okudum, bloglar okudum. Ondan sonra gördüm ki yani bazı çiftlikler var ve bu çiftliklere gönüllü olarak çalışılabiliyor. Çünkü yani hem beyaz yakalı ve İstanbul'da yaşamış biri olarak belli bir standart alıştırılıyorsunuz ve mutlaka gösterilen bir şeyler var. Hani sen tatillerini böyle yaşamalısın. Hı hı. Bu yerlere gitmelisin. Trend mekanlar bunlar. Bunlardan hop bir anda sıyrılmak da hani bu dönemin e, Belki de bir, bir sorunu olan hani kaçış romantizmine getiriyor konu. Yani herkes bir yerde bir şey kaçmak istiyor. Ama arkada belli bir aslında süre gelişler var. Evet. Bu süre gelişleri bir anda bırakmak da e, acaba hani yapabilir miyim, edebilir miyim, bilemediğim için ya dedim bu gönüllük hiç fena değil, dur bakalım yapabilecek miyim? O e, ondan sonra ilk bir hayvan çiftine gittim. Hatta oraya gidişimi çok enteresan. Sebepiyle Londra'daydım. ...Londra'da işte yaklaşık üç dört gün kaldıktan sonra sabahında sadece uyuyarak bavulla olduğu gibi hayvan Londra'dan. çiftliğinde Londra'dan aynen <gülüyor> Londra'dan bir köye gittim yani. Ee, ondan sonra ilk, ilk beni ilk ben gördüğümde de yani hayvan çiftliğinde e, işte sahibi beni gördüğünde ilk önce bir girizgah yaptı bir üvertür onu hiç unutmuyorum. Çünkü biraz da milyon bitip olduğum için acaba bu işleri nasıl kaldırabilirim diye çok e, her gittiğim çiftlikte bu yergiler karşılaşıyorum. Ay çok da güven vermemiş. <gülüyor> evet. Düşün. İşte e, bana şunları demişti. Aslında bu genel olarak tüm çiftlikler için de söylenebilir ama hayvan çiftliğinde biraz daha yoğun bu. E, yani buraya çok fazla gelen oluyor. Karasını gördüğü için kaçam gör, biliyorum. Hmm. İşte burada ahır temizlemeleri oluyor dolayısıyla üstün başın kirleniyor hı hı. Ee, ve belli bir koku oluyor sonuçta tezek e, ortada evet. ve bu aslında bizim için en değerli şey ama hı hı. Hani üstü kirlendiği için bunlar rahatsız olanlar da var. Ee, burada bir tane hani örümcekler olabilir kaldığın yerde çeşitli şeyler olabilir. Bunlara hazır mısın? Hı hı. Yani 12 saat geldikten 12 saat sonra giden gördüm de bana Aa, söyledi. Evet. Ee, ben de aynen hani bir lüks aramadığımı e, söyledim. Ondan sonra başladım ve o kadar, hani bütün çiftlikte için bunu söyleyebilirim. Ne kadar kaldın orada? Ee, yani ne orada ilk, iki, ilk, deneyiminde... ilk deneyimde iki hafta, iki, iki buçuk hafta Hı. gibi kaldım. Uzun, bayağı uzun İki, üç hafta arası kaldım. Hmm, bayağı uzun kaldım. Orada şimdi bütün gönüllü çiftliklerde bence şöyle bir şey var. Ee, bir hem uluslararası hem e, yani bizim hani Türk vatandaşları, ya yani Türk gençler diyeyim. Oraya gidiyor ve çok kalabalık bir komünite oluyor. Bu çok güzel oluyor. Hmm. Bilgi paylaşımı oluyor. Farklı insanları görüyorsunuz ve e, mesela ben geri döndüğümde o kadar farklı hayatlar gördükten sonra kendim de e, yani yargılamak insanları yargılamamanın yani yargılamanın bana gerçekten düşmediğini, <gülüyor> <gülüyor> ne kadar farklı şeyler yaşandığını ve insanın yaşadığını gördüm Şimdi oraya geleceğim ama sen bu iki buçuk haftalık deneyimden sonra başka başka çiftliklerde evet. gezdin Yani aslında ilk deneyiminden sonra pes etmedin ve tabii, bu senin tabii. hoşuna gitti Çok hoşuma ve gitti Ve muhtemelen bir sürü alışkanlığını değiştirmene ve başka bakmana sebep oldu Sonra nereye gittin? Ondan sonra Ali Kışlı'ya gittim Fethiye'de Fethiye'de ee, Onla hatta Ali, Ali Bey iki kere gittim. Hı hı. Ee, ondan sonra e, ben biraz daha zeytin hasadını öğrenmek istiyordum. Daha doğrusu zeytini biraz tanımak istiyordum. Hı hı. Ee, o daha sonra bir zeytin hasadına gittim. Bütün o toplamayı şeyi, şeyi süreci burada aslında bir şey sormak istiyorum. Ben bu çiftliklere giderken daha sonra bu sayı artırırken. ...şu düşünce vardı... ...hani sadece doğayla bir arada olmaktan ziyade... ...gerçekten nasıl öldüğünüz... ...bu üretim sürecini görmek... Hı hı. ...yani ben bir şeyi alırken... ...ne bileyim Sevinç abla mesela salç üretim var... ...o dördüncü gittiğim oydu... Ee, ...yani bu nasıl üretiliyor... ...bu domatesi nasıl topluyoruz... ...mesela ekmek, o, buğday hasadına katıldım... ...Sevinç abla Çanakkale'de... O, ...en son oraya gittim... ...o kara kılçık buğdayın üretimi... ...o bir çardöverden geçişi, değirmenler... ...değirmene gittim, bütün o süreç... ...o çalkalama dedikleri... ...yani o kadar çok şey görüyorsunuz... Yani ...bir ekmek yemenin aslında ne kadar uzun bir süreç olduğunu görüyorsunuz. Ondan sonra... E, ...ya da dediğim gibi o zeytin asadında... ...bütün o süreçleri görünce... ...yediğiniz şeyler daha farklı oluyor Hı -hı. ve... ...dolaylı değil... ...direk bir iletişim kuruyorsunuz. Benim e, çoğu boş zamanımda oraya gitmemin ...temel sebebi de aslında bu... ...bu ilişkiyi kurmaya... ...bu ilişkiyi derinleştirmeye yatıyor daha çok. Hani... ...şöyle bir anlayışla genel olarak gitmek... ...yani biraz daha bana hani romantik doğa severlik gibi geliyor... ...yani çok doğa çok güzel işte orada tek başına kalıyorsun falan... Hı hı. ...o zaman şöyle bir duruma göre... Yani ...detoks içeceğini getirenler falan bekliyorsun bir süre sonra... ...ve seni o zaman mutsuz etmeye başlıyor... ...burada beklenti çok önemli, ne bekliyorsun? Peki sen ne bekliyordun tatuta çiftliklerine giderken? Ben e, bu bir ilk önce bu nasıl bir dünyadan bahsediyoruz... Yani ...bu insanlar ne yapıyor... Hı hı. Bir e, yani bu bizim yaşadığımız bize uygulanan standartlarla bu insanların yaptıkları neler? Ve bu çiftlikleri kuranlar daha çok o köyde de biraz farklılaşmış insanlar zaten. Mesela Sevinç abla bir köyden çıkmış öyle özellikle. Köyden o kadar fark yani kendisini geliştirmiş birçok yeni şey bir, doğa, ilaçsız tarım yapıyor. Bunun için çabalıyor çok e, yani Çanakkale'ye şu an göçen insanların. Herhalde yüzde seksen'i falan Sevinç ablanın evinden geçmiş. Yani insanlar orada uzun süre kalmışlar. Ondan sonra kendi yerlerini bulmuşlar vesaire. Bunlar bir kere farklı olanlar ve öne çıkan insanlar. Yani bunların farklı bir vizyonu var. Kırsalda da olsa, kırsal, aynı da olsa, şehirde de olsa vizyonları var. Zaten hani tahta çiftliği ise kesin farklı bir vizyon olduğunu ben düşünüyorum. Yani hı hı. E, bunlar farklı insanlar. Köydeki diğer insanlar gibi değiller. Ali Kışlak sonradan köye yerleşmiş bir insan. Hani falan mezunu kendisi. Hani Amerikalarda yaşamıştı sanıyorum. Tam ülke hatırlamıyorum ama yurt dışında yaşamış ve ondan sonra gelmiş bir insan. Ama o, dolayısıyla o da farklı, daha farklı bakıyor ve Ali yanında çalışan insanlar da bir süre sonra ilaç atmamaya başlamışlar mesela. Hani böyle olmadığını görüyorsun vesaire. İşte teşvik etmek kısmı. Aynen. Orada da. O da doğru. Şimdi dolayısıyla belli bir standart var. ...sana öğretilen, sana gösterilen belli bir e, böyle olması gereken diyen var. Bir de buna farklı yaşayan insanlar var. Bu hayat nasıl? Bu hayat uygun mu? Ben bu hayatı seviyor muyum? Ben bu hayatta neredeyim? Bir bu. E, i̇kincisi de dediğim gibi ya biz hep bu dolaylı şey kuruyoruz. Ya bu memnuniyetsizlik ya da bu doymamak nereden geliyor? Büyük ihtimalle bu dolaylılıktan. O zaman bir direkt iletişim kuralım. Bir görelim o zaman nasıl oluyor... Bu direk iletişimi de kurmak istediğim için ben dediğim gibi o e, üretim ve tüketim ayağındaki o dolaylılığı kaldırmak için de e, bunları yaptım ve çok ben çok keyif alıyorum gerçekten. Şu zamana kadar kaç tane çiftlik gezdin? Kaç çiftlikte gönüllü olarak? Yani aslında dört diyebilirim. Hı hı. E, i̇şte Ali Bey iki kere gittim. Ne kadar kalıyorsun gittiğin zaman? Kısa kısa da oluyor mu? Yani kısımda sevinç abla bir hafta kaldım. Hı hı. İşte Ali Bey'e gittiğim zaman işte beş altı gün kaldım. Ama sonra mesela sadece hafta sonu için gittim. O hani biraz artık tanındığımız için hı hı. de oldu. Ee, i̇şte hayvan çiftliğinde işte iki buçuk üç hafta kadar kalmıştım. Zeytin hasadı sürecinde de hani orada da işte böyle dört beş gün falan kaldım. Çünkü işten de izin almak gerekiyor. Tabii tabii. Ee, Peki ne iş yapıyorsun orada mesela? Yaptıklarını da merak ediyorum. Neye dahil oluyorsun? Şimdi hayvan çiftliğinde savunlara ve temizlemeye dahil oluyorsunuz. Hı hı. Ee, diğer yerlerde mesela Sevinç da pazara da gittim. <gülüyor> alıştı, pazar alıştı. Evet, şey işte pazar. Yok yok, pazarda bulunduk. Çünkü senece pazar attın. kuruyor. Aynen. Hmm. Hani o söylemler falan. E, pazara da gittik. Ondan sonra e, ne bileyim buğday asadında çalıştık. Ekmek yapımında yaptım. Ondan çapalama çünkü ilaç kullanılmadığı için çok sık çapalanması gerekiyor bu yabani otlarla mücadele için. O yüzden hani çapalamanın gerçekten pif noktaları. <gülüyor> <gülüyor> Ekimlerde bulunduk işte. Alikistat'ta da öyle mesela o zaman da kekik falan toplamıştık onların kurutumu <gülüyor> kurutulması. İşte yaz dönemlerine daha çok sulama oluyor. Ya yani da en keyif aldığım dönemler daha çok zeytin nasıl zaman gerçekten keyif alıyorum. Çünkü zeytini de çok severek tüketen bir insan olduğum için ondan sonra da şey bence yani Ekim zaman yani Mart hmm. nisan böyle toprağın uyanış zamanları daha keyifli oluyor. Yazın daha çok böyle sulamayla geçiyor ve yaz meyvelerinin hasadı falan hani o tür şeyler işte Eylül'e doğru biraz daha belki şey, buğday hasadı Ağustos bölgeye göre değişiyor. Ee, yani hani ilgis, ilgin olduğu şey mesela şu an Eylül'de Ekim'de üzüm var mesela Eylül'de daha doğrusu Eylül'de üzüm var mesela hiç üzüme gitmedim. Hmm. Yani belki gidebilirsem onu hani gitmek isterim. Peki bir şey soracağım Ceyda yani yıllardır şehirde yaşamış ve e, kurumsal bir firmada çalışan işte ekolojik tatil deneyimi olmayan biri olarak hiç mi zorlanmadın? Yani Zorlandı. şehirden çıkıp o köye gitmek o kadar kolay mı? O işleri yapmak işte oranın o ekolojik döngüsüne adapte olmak yani... Mesela yaşadığın sıkıntıları da merak ediyorum Ya Aslında zorlandım dedim ama yani bir kere farklı bir dünya O yüzden hani çok zorlandım değil ama Örneğin ilk şeyim kesinlikle örümcekler ve uçan hı. şeylerle alakalı oldu yani Çünkü mesela gece yatıyorsunuz genelde gönüllü evleri var Hani bu arada konaklamadan belki bahsedilebilir Bazen gönüllü evleri oluyor sana ait bir oda oluyor Bazen paylaşabiliyorsun hı hı. insanlarla yani Mutlaka sana bir yer sağlıyorlar ee, ama mesela benim çoğu yerde kaldım yani bir şekilde tek başıma kaldım ve hani böyle özellikle yazın falan hani bir, bir şeyler mutlaka uçuşuyor örümcekler mutlaka geliyorlar. <gülüyor> Eyvah hakret de var mı? Evet. Peki ya yılan <gülüyor> falan diyor. Evet diye. yani hani böyle şey örümcekler anlaşma yaparak uyuduğumu falan <gülüyor> şey oldan zamanlar oldu evet. Şu an sen de ben de uyuyacağız ve sen bana saldırmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> yani Örneceğim bu arada bende bir derdi yok büyük ihtimalle ama ben kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir haşerelerle bir şeyim oldu. En çok beni rahatsız eden oydu. Ama onun dışında yani çok çok zorlandığımı söylemem. Bu tamamen karakterle de alakalı ya da beklentilerle alakalı belki de. Ne beklediğinizi burada karar vermek çok önemli. Çünkü geri kalan zamanda ben çok keyif aldım ve şunu gördüm. Ben aslında eve gittiğimde böyle müzik dinlediğimde ya da kitap okuduğumda kafa dinlemiyormuşum. Hmm. Yani kafa dinlemek demek o böyle özellikle yorgunluktan sonunda yani böyle kendinle baş başa kaldığın anda kafa dinliyor musun? Hmm. Çünkü sığınacağın başka kimse olmadığı için <gülüyor> kendine sığınıyorsun ve kendi farkındalıklarını görüyorsun. Ya da bir şey insana göre olup olmadığını fark ediyorsun. Belki de yani bir farkındalık da yaratıyor hmm. sende. Yani bunlara ne kadar hazır olduğunla alakalı Evet Çok güzel Şimdi kısa bir müzik molası vereceğiz Ardından tekrar devam edeceğiz <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da, Tohum'da, NASA'da, Ekolojik Yaşam Programı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sohbetimize. Tatuta Gönüllüsü Ceyda ile Ceyda. Hı. Şimdi sana <gülüyor> daha özel bir soru soracağım. Evet, Kırsağ'daki Tatuta çiftliklerini gezdin, orada gönüllü olarak çalıştın, bu çok hoşuna gitti, adaptasyon sürecin çok uzun sürmedi artık sürekli tatille ya da kafa dinlemeye gitmek istediğinde oraları tercih ediyorsun ama şimdi şehirde de bazı alışkanlıkların var yani herkesin var ee, kırsalda yaptığın tatilin ardından şehire döndüğünde e, hı hı. bununla ilgili iki soru sormak istiyorum bir e, ne oluyorum ben dedin mi iki Hangi alışkanlıklarını dönüştürebildin? Yani o tatil orada kalmadı herhalde değil mi? Evet, yani evet mutlaka bir etkisi olmuştur. Aynen. Şimdi bu bir süreç derken en başında biraz onu söyle gösteriyorum. Bazı farkındalıklarla e, kendini geliştiriyorsun ve şehire geldiğinde tabii ki bir de ben Mecidiye köyde yaşıyorum. E, yani Mecidiye köyde o binalar arasında özellikle o kadar açık alandan sonra tekrar binalar arasında geldiğinde gerçekten e, evet. Neredeyiz? Oluyor. Hı hı. Yani bundan e, şey yani bu bir hafif böyle bir isyana doğru gitmiyor değil insan. Sonradan ama bir şekilde tekrar adapt alıyorsun ama e, neyi değiştirdiğim işte burada çok önemli. Bu farkındalıklarla yap, yani iki ayrı bir mola olmasın yani. O iki haftalık süreçte farklı bir Ceyda var hı hı. buraya geldiğinde çok başka bir Ceyda olsun İstemiyorum çünkü o zaman kendi bütünlüğün kayboluyor yani kendi içindeki ve dışındaki iletişim de bence kopuyor. Bu benim anlayışım tabii ki. Ee, bu süreçte şöyle bir şey yaptım. Bir kere bu çiftliklerde şunu gördüm. Bu insanlar bir fark yaratıyorlar ve hem çevreye hem de bize zarar vermemek için bir sağlıklı bir şeyler üretiyorlar. Burada bir, bir çaba var ve doğanın kendisinde bir döngü var. Dedim ki ya ben bu döngüyü kendim mesela görmek istiyorum. İlk yaptığım şeylerden biri. Hani hep böyle kompost diyorlardı. Kompost, kompost, evde kompost. Ya dedim bu kompost oluyor mu? Mesela ben bunu Mecidiyeköy'de yapabilir miyim? Gittim böyle işte hatta yine Buğder Derne'nin sitesinde kompost hazırlamıştı. Soğuk kompost. E, gittim böyle bir tane pazar şeyi aldım. Kasası. Altına e, işte biraz toprak koydum. Üzerine bütün o... E, komposta konulması gereken atıklar, işte pişmiş et vesaire hariç onların hepsine bir şey yaptım. Oraya dizdim işte gerekli suyu hani nem için su vesaire e, işte talaş koydum vesaire böyle dedim hani bakalım olacak mı? Ya Bu benim için şöyle önemliydi. Bu dediğim gibi bir hem e, yaşadığım dünya ile e, gittiğim yani iç ve dışarıdaki arasının bir ilişkiyi ...tekrardan bağlamak... ...ve o döngüyü göre, görmek istiyorum... ...o hayatını, doğanın o döngüsünü... ...ve gerçekten anlatay içerisinde... ...hatta kendi internet sitemde ve Instagram'da da koydum bunu... ...gerçekten toprak oldu... <gülüyor> ...ve yani e, bu çok diğer insanlara da bir örnek olduğu için... ...aslında çok hoşuma gitti... ...ve herkes şaşırdı... ...özellikle bizim kurumsal hayatta nasıl yani... ...evde toprak mı yapıyorsun... E, ...kompostu hiç duymayan bunu ayva kompostu gibi kompost derken kompostoyla <gülüyor> <gülüyor> e, karıştıran çok hani şey var. Dolayısıyla bir burada kendi o döngünü yaratıyorsun. İkinci yaptığım şey de ilk başta dediğim gibi bir çaba var. Ve bu çabaya benim de e, sadece oraya gittiğimde fiziksel olarak değil... ...burada yaşadığımda İstanbul'da yaşadığımda da e, hani maddi bir destek... Olmak aslında Nasıl yani şu an ben hani büyük ihtimalle Son 6 aydır falan e, Hiç böyle büyük şeylerden Alışveriş yapmıyorum Büyük market zincirlerinden e, Birkaç çiftlik var e, Kendime hani deniyorum <gülüyor> Hangisinin lezzetleri güzel hani Baya bir e, farklı yerlerde alışveriş yapmaya çalışıyorum Ve burada insanlarla da tanışıyorum tabii ki insanlarla tanışınca Onlardan alışveriş yapmak Birebir iletişime de giriyorsun Bu çok daha güzel bir şey ...işte onlar sana fotoğraf falan da gönderiyorlar... ...işte şu oldu işte domateslerimiz Hı. daha olmadı mesela şu dönemde bunlar... ...işte kiraz olduğu zaman hani böyle... Yani ...bunlar hani hoş şeyler bunlar çok güzel... ...ve güvendiğin bir şeyi tüketmek... ...ve arkasında bir emeğin olduğu bir şeyi tüketmek de güzel... Ee, ...hani burada benim hatta alışveriş yaptığım çiftliklerden... tatlı çiftlikleri de var ki onları bu dönemde... ...ziyaret de etmeyi düşünüyorum hani yerinde de görelim üretimi diye... Diğer hani kendi değiştirdiğim şeylerden biri de bu yani alışveriş alışkanlıklarımı değiştirdim. Otomatik ben beslenme alışkanlığında Aynen, bağlı beslenme olarak alışkanlığı değişiyor. Aynen beslenme alışkanlığı da değişiyor. Daha farklı bakıyorsun. Dediğim gibi evde kendi böyle şey mi o kompost o döngüyü kendim tekrar yakalamaya çalıştım falan. Hani bu tür şeyler. Peki mesela kurumsal firmada seninle birlikte çalışan arkadaşlarının yakın arkadaşlarının mesela onlar bu tip ekolojik tatil yapmanı... Şaşırmıyorlar mı? Ya gel size, gel bak bir sürdük bir gideceğiz filan. <gülüyor> Sen bu senin yine mi çiftliktesin filan değil mi? Ya da hiç seninle birlikte fikrini değiştirip beraberinde Tatuta'ya götürdüğün arkadaşların oldu mu? Ee, yani ilk soruya önce şey cevap vereyim. Evet bu çok en çok duyduğum şey hani çiftliklere mi gidiyorsun işte ne yapıyorsun orada diye. Ee, Dedim ki belli standartlar olduğu için çok biraz daha farklı oluyor. Benimle birlikte gelen daha çok henüz olmadı. Bir e, arkadaşım hani e, şu anda düşünme aşamasında hani e, o gidebilir ne yapacağını o karar verecek. Ama bu çok hızlı bir süreç değil. E, yani hani, be, hani özenip de zaten kafasında varsa bir şeyler e, geliyor ki bence öyle olması hem çiftçili e, yani seni gönüllü kabul eden insanlar için hem kendin için daha güzel bir... Süreç olur yani insanın kendi böyle bir farkındalık yaratıyorum ben işte kendi hatta bununla ilgili internet sitesinde kurarak anlatmaya çalıştım insanlara nasıl hı hı. bir şey bu diye e, bu bir farkındalık yaratıyordur bunlardan sonra insan bunu geliştirmek isterse geliştirebilir evet. çünkü e, hani başka türlüsü mümkün derken her zaman bu çok artık şu zamanın e, mottosu oldu herkes için başka farklı Evet. O başkayı bulmak çok önemli Bu benim başkam bunlar bunlar deneyimlerim diyorum yani Herkes kendi başkasını yaratıyor Evet çok teşekkür ederim programıma konuk olduğum için Şimdi O zaman şöyle söyleyebilir miyiz Sadece tüketmek için değil Hem türetmek hem üretime dahil olmak Hem bilgi paylaşımını sağlamak Hem de hem insanlarla hem toprakla hem de yediklerimizle bağ kurmak için Tatuta'yı de. Aynen herkese tavsiye ediyorum. Şunu da ekleyebilirim sadece konuşmada onu çok değinemedim. Sadece fiziksel e, güç gerektir, yani fiziksel bir çaba göstermeniz gerekmiyor gittiğiniz çiftlikte. Mesela bunu bana Sevinç abla da söylemişti. Yani buraya gelen her insan illa çapa yapacak buğday hasadına gelecek benimle pazara gelecek böyle bir istek yok. Farklı bir alanda kendi yetkinliği olabilir Sevinç ablan bilmediği mesela. Örneğin e, zehirsiz ev e, temizlik ürünleri nasıl yapılıyor gibi. Onun yüzden hani bu tür bu alanda bir bilgi verse onu verebilir ya da farklı sunmak istediği farklı bir bilgi olabilir. Bilgi paylaşımı. Bilgi paylaşımının olabilir. geneli aslında bir şey yani illa bir fiziksel güç değil yani böyle söyleyebilirim <gülüyor> tamam çok teşekkür ederim. Tohumda Nasada Ekolojik Yaşam Programında bu hafta Tatuta Gönüllüsü Ceyda Akınçla beraberdik Tatuta. E, Tecrübelerini paylaştı bizimle. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tohumdan Hasada, Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo Program Destekçisi olun.